صل على طبيبي قلوبنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aşk destanını yazanlar aşk filminin baş rol oyunculuğunu en güzel şekilde dünya sahnesinde sergileyenler aman ya rabbi bu kadar her şey ortadayken her şeye bu kadar Haşikarken bu rahmet deryasından nasıl ayrı kalıveriyoruz bazen sen bize sunmuşken örnekliği Ve sen bize sunmuşken rehberliği Ya ilahi Kadrini, yüceliğini bilemiyoruz bazen Şanına yaraşır davranamıyoruz bazen Allah'ım sen ne kadar büyük, ne kadar güçlü, ne kadar yücesin Gökte ne varsa, yerde ne varsa Hepsi senin Allah'ım Gördüğüm Düşündüğüm, bildiğim, bilmediğim her ne varsa senin eserin. Nereye baksam hep seni hatırlıyor, seni gösteriyor ve büyüklüğünü haykırıyor kainatı bana ya Rabbi. Kendimi düşünüyorum. Ben başlı başına bir mucizeyim. Hiç yokken hiçbir irade ve kastım olmaksızın zamanın bir diliminde başladı benim hayatım. Bir zamanlar bir damlacık sıvıyken nasıl kan pıhtısı, sonra et parçası oldum. Sonra kemikler oluştu, sonra nasıl üzerine et giydirildi yarab. Küçücük kromozomda benim saçımın renginden kirpiğimin biçimine kadar milyonlarca özellik kayıtlı. Ve ne sinir sistemiyle, sindirim sistemiyle ve başka nice sistemlerle Koca koca fabrikaların oluşturduğu karmaşık bir yapı olarak oluşturuldum anne karnında. Ve bu fabrikalar hiç gürültü yapmadan, bana hiç hissettirmeden müthiş bir düzen içerisinde çalışmaktalar hala. Bendeki her detay aklımı başımdan alıyorken hala ben seni nasıl bilemedim. Benimde 10-15 milyar sinir hücresi, 10-15 trilyon sinir hücresi bağlantısı varken, Bütün bedenimdeki hücre sayısı ise 100 trilyon ve her biri ulaşımıyla ve başka sistemleriyle bir şehir kadar karmaşık yapıdayken, Sinirlerimin uzunluğu dünyayı 4 defa dolaşacak uzunluğunda, 150 bin kilometreyken. Ne büyüksün Allah'ım, ne büyüksün. Evet. Başta başına bir alem. başta başına bir alemim bende. Şu anda yaşayan 6 milyar insanın da geçmişte yaşamış milyarlarca insanın da yaratıcısı ve rabbi sensin. Her birinin parmağına ayrı desen veren sensin. Onları her saniye hayatta tutan ve besleyen sensin. Her biriyle her an berabersin ve akıllarından geçen her düşünceyi biliyor, söyledikleri her sözü işitiyorsun Allah'ım. Her birinin dünyasını, geçmişini, geleceğini, her şeyini biliyorsun Allah'ım. Üzerinde yaşamakta olduğumuz dünyada bizim dışımızda milyonlarca alem var. Uçsuz bucaksız okyanuslar Yalçın dağlar Engin ovalar ve çöller Bu koskocaman dünyada Cansız görüntüsüne rağmen Her türlü bitkinin yetişmesi için Gerekli mineralleri ve gıdalar içeren toprak Allah'ım ne kadar büyüksün Ne kadar büyüksün Her biri farklı şekil Renk Koku ve özellikteki, her biri farklı şifa taşıyan, portakalından karpuzuna, kuş burnundan buğdayına, papatyasından gülüne kadar milyonlarca çeşit bilgi, bitki. Ne büyüksün Allah'ım, ne büyüksün ya Rabbi. Beyni, ağzı, sindirim, sinir ve başka sistemleriyle koca fabrikaların yerleştirdiği küçücük bir böcek, ve onun gibi binlerce çeşitleriyle trilyonlarca böcek. Fertleri arasında müthiş bir yardımlaşma uğrundaki bir karınca yuvası. Ve onun gibi milyarlarca karınca yuvası. Karınca ailesi. Kendisinden, kedisinden, zürafasına, yılanından, göçmen kuşuna kadar milyonlarca alem, trilyonlarca fert. Ne büyüksün Allah'ım. Ne büyüksün.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 Bunun çeşit canlı nasıl da dengeli şekilde ürüyor, birbirlerinden gıdasını alıp yaşıyor ve nasıl çevreyi kirletmeden, yeryüzünde leş faciasına yol açmadan ölüyor ve başka canlılara yem oluyor ve nasıl da böyle bir düzen milyarlarca yıldır devam ediyor. Ne yücesin Allah'ım! Ya uzay, ne ihtişam, bu ne ahenk ya Rabbi, bir şehirden en yakın şehre giderken, bir şehirden en yakın şehre giderken, Ya Rab ne kadar büyük, ne kadar büyük, ne kadar büyük. Ovalarıyla ve dağlarıyla ne kadar büyük olduğunu hissettiğimiz koskoca dünyamız, Güneş'in her birinin birçok uydusu bulunan on bir gezegeninden sadece biri. Güneş gibi 250 milyar yıldız Samanyolu galaksisini oluşturuyor. Güneş gibi 250 milyar. Samanyolu gibi 200 milyara yakın galaksi var ve her birinde 100 milyar ile 3 trilyon arası yıldız bulunmakta. Bunların her bir milyarlarca yıldır düzenli bir hareket ve seyir halinde... Güneş gezegenleriyle birlikte saniyede 20 mil, Samanyolu galaksisi saniyede 200 mil, Galaksiler topluluğu saniyede 100 mil hızla akmaktaylar. Bunların her birinin seyir yönleri ayrı istikamette olduğu halde birbirleriyle çarpışmamakta. Ve uzay öylesine büyük, bir ucundan diğer ucu 100 milyar ışık yılı, saatte 300 bin kilometre gibi müthiş bir hızdaki hayali bir araçla dünyadan aya sadece bir saniyede güneşe dokuz dakikada giderken uzayın bir ucundan diğer ucuna ancak yüz milyar yılda gidebiliyoruz. Ne büyüksün Allah'ım. şu küçücük atom, hava, su, kitap, İnsanla her şeyi oluşturan tek bir tuz tanesinde trilyonlarca bulunacak kadar küçük olan atom. O da akıllara durgunluk veriyor. Atomun içinde uzaydakini andıran çok büyük bir boşluk, ortasında bir çekirdek, çekirdeğin etrafında da onlarca elektron var. Ve bu elektronlar çekirdeğin etrafında bir gezegenin güneş etrafında dönüşü gibi dönmekte hem de saniyede bin kilometre gibi müthiş bir hızla, her birinin ayrı yörüngesi var ve birbirlerine çarpmıyorlar. Ne büyüksün Allah'ım, ne büyüksün, ne büyüksün Allah'ım. Allah'ım, şüphesiz varlık aleminde en küçük maddeden,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 onlar senin hayat prizine bağlı makine gibiler. Keşke, keşke kainata, keşke kainata hakkıyla biraz daha baksak. Ey tüm varlık aleminin Rabbi Allah'ım! Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Her türlü övgüye layıksın. Övgüler sana Allah'ım. Atomlar ve hücreler, nefesler ve saniyeler sayısınca, Hayvanlar ve bitkiler, yıldızlar ve gezegenler sayısınca sonsuz övgüler sana Allah'ım. Şimdi Fatiha suresinin ilk ayetlerini daha iyi anlıyorum. Evet, sen zatında her türlü övgüye layık olduğun gibi, varlık aleminde yapılabilecek her türlü övgü de yine sanadır Allah'ım. Filanın gözü ne güzel, filanın ne güzel bir buluş yapmış Şu manzara ne güzel gibi övgüler sana döner Bunların hepsi sana yapılmış övgüler Tüm noksanlıklardan yüce, en büyük sanatkar Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Öyle dalmışız ki bazen, affet bizi Allah'ım Meşgalelerimiz, boş uğraşlarımız, bazen hatalarımız Bizi senin yüceliğini hissetmekten öyle uzaklaştırıyor ki. Biz bakıyoruz ama göremiyoruz bazen. Biliyoruz ama hissetmiyoruz bazen. Dünyaya gözümüzü açtığımızdan itibaren ne gördüysek onu normal karşılıyor. Her bir şeydeki senin kudretini görmüyor. Her bir şeyin senin yapmanla olduğunu düşünemiyoruz Allah'ım. Sadece farklı bir şey gördüğümüzde hayrete düşüyor, senin kudretinin farkına o zaman varıyoruz. Oysa asıl hayret edilecek şey 6 milyar hatta geçmiş asırlara bakılırsa onlarca milyar insanın ayrı ayrı şekilde yaratılmaları, o küçücük yüz sahasına bu kadar çok renkli şenkin çizilmesi. Çünkü bir şeyi yapanın onun aynısını yapması kolay ama farklı farklı milyarlarcasını yapması zordur ya Rab. Ey bu eşsiz sanatın sahibi, her an yüceliğini gösteren nice şeylerle karşılaşıyoruz da seni hatırlayamıyor, sana karşı sevgi ve saygı besleyemiyor, sana gerçek kulluğa yanaşamıyoruz Allah'ım. Oysa senin sadece bir iki kudretini yakinen idrak et. Etseydik, kendimizi secdeden alamazdık. Bir burun profesörü diyordu. Burunun yapısı o kadar mükemmel ki sadece onun hayranlığından secde etmekten kendimi koyamıyorum diyor. Bir fuar açılmıştı da dostlar. Fuara insanlar geldiğinde Güneş sisteminin maketi sergilenmiş, hem kendi hem güneş etrafında dönen gezegenleriyle yine hem kendi hem gezegenler etrafında dönen uydular güzel bir maketle sergilenmişti. Bu stant fuarda büyük ilgi görmüş ve herkes bu maketi sanatkarına büyük bir hayranlık içerisinde izlemişti. Ne kadar ilginç, ne kadar da tuhaf. Güneş sisteminin oyuncağını yapan kişiye büyük hayranlık duyuyoruz da hem güneşi hem de onun gibi yüz milyarlar çarpı yüz milyarlarca yıldızın uydularıyla birlikte gerçeğini yapan sana hayranlık duymuyoruz. Halbuki sen kainatı bir fuar kılmışsın ya Rab. Kainat fuarını gezdiğimizde her eserde senin imzan var. Topkapı sarayına deve girmez demiştik ya bir zamanlar dostlar. Deve Topkapı Sarayı'na ne yapsın? Çünkü o bununla hükümlü değil. Eserden müessere geçmek. Kainatındaki bir kuralının farkına varana, Ondaki bir sanatını keşfedene hayranlık duyarken Allah'ım, Över ve ödüller veririz de, Onu ve koca kainat sanat şaheserini sahibi olan sana, Hayranlık duymadan bazen ne kadar da tuhaf oluyoruz. Seni tanıdıkça, daha çok seviyorum Allah'ım Allah'ım Sen zatında yüce ve mükemmel olduğun gibi Yaratıklarına ve kullarına olan Muamelende de dehşete düşürecek şekilde Muamelen güzel ve mükemmel Bunları düşündükçe seni daha çok tanıyor Ve kendimi seni sevmekten alıkoyamıyorum ya Rabbi Allah'ım Öyle merhametli ve şefkatlisin ki Kainattaki her şeyde senin rahmetin var Tüm varlıklar senin rahmetinin eser olarak hayatta Onunla birlikte seviyorlar Rahmetin o kadar geniş ki Peygamberim, sevgilim, dostum Resulullah bir hadisinde Allah'ın rahmeti yüz parça yapıp sadece yüzde birini yeryüzüne indirdiğini Oradaki tüm canlıların birbirlerine bu bir merhametle rahmet ettiklerini ifade buyuruyor ''Demek trilyonlar çarpı trilyon canlının o kadar anne baba çocuğun vesairlerinin birbirlerine sevgi şefkat ve merhameti sadece senin bu bir rahmetinin eseri. Allah'ım sen kullarına da ayrı bir rahmetle merhamet etmektesin. Peygamberin aleyhisselam evladı için çırpının bir anneyi göstererek bu kadının çocuğunu ateşe atmasını düşünebilir misiniz?'' Hayır demişlerdi de. Allah da kullarına bundan daha merhametli buyurmuştun. Anne çocuğuna diken batmasını istemez. Demek sen kulunu dikenin çizmesini bile istemezsin Allah'ım. Hele, hele senin ahiretteki itaatkar kullarına rahmetin. Zira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 İhtiyaçlarını veriyorsun Hem de karşılık beklemeden ve hapsın sen ya Rabbi Karşılıksız bolca verensin Tüm canlılar sürekli senin lütuflarında Yüzmekte Gece gündüz senin ihsan sofralarında Yiyip içmekteler Allah'ım Senin ikramın akıllara durgunluk verecek derecede Hoş görün Toleransın ve sabrın Bizler kendimize karşı bir iki hata yapan dostumuzu kolaylıkla siler. Onunla ilişkimizi keser. Hatta düşmanlığımızı ilan ettiğimiz olur bazen bazılarımızın. Ama sen milyarlarca insan gece gündüz sana isyan etse de, meydan okusa da ve seninle savaşsalar da, sen bunu son derece sabırla karşılıyorsun. Hemen cezalandırmadığın gibi, onlara vermekte olduğu nimetleri de kesmiyorsun Allah'ım. Bir kabir taşında, Kullarından Bula Bula Benim Yiğidimi Buldun Ey Zalim Ne Aradın Ondan şeklinde uzun bir şiir vardı. Bir kadın bir mecliste büyük bir nefretle, şu Allah ne istiyor bizden, işi gücü bizimle savaş, üzerimizden belayı eksik etmiyor diye konuşup durmuş. Allah'ım sen bu ve bunun gibi milyonlara sabrediyor, hoşgörülü davranıyorsun. Sen öyle bağışlayıcısın ki yara. Kişi dünya dolusu günah işlese Veya hayatı boyu seninle savaşmış olsa bile Tövbe edip döner dönmez Onu bağışlıyor Günahlarını siliveriyorsun Oysa biz isyanlar Biz insanlar bize bir iki defa hata yapan kişiyi bile Ne kadar da zor affediyoruz bazen Allah'ım Sen Gece gündüz sana isyan eden kullarının her halini bildiğin halde, Onları deşifre etmiyor, sırlarını saklıyorsun, Dilesen diğer insanları bunlara muttali kılarak onları rezil rüsva edersin, Oysa bizi insanlar, düşmanımızın, sevdiğimiz bir insanın, Aramızda biraz küskünlük olsa, bir iki sırrını bilsek, insanlara söyler, hiç acımadan onu aleyhinde kullanırız. Allah'ım, senin gibi merhametli Hoşgörülü ve bağışlayıcı bir Rabbimin Olduğunu düşündüğümde Öyle heyecanlanıyor Öyle seviniyorum ki ya Rab Çünkü her şeyin sahibi Ve dilediği her şeyi yapabilen sen Normal şefkatte bile bir Rab Hatta tamamen gaddar Merhametsiz ve azapçı bir Rab de olabilirdin Ve kimse sana Hesap soramaz Hiçbir şey yapamazdı Halbuki Allah'ım Yarattıklarım bile idrakimin farkında. Onları idrak etmekten aciz olan ben, seni ve büyüklüğünü idraktan daha da acizim. Ey koskoca varlık aleminin Rabbi! Senine kadar övsem azdır Sen kendini övdüğün gibisin Seni gerçekten tanıyan hiçbir insan Huzurunda saygıyla durmaktan Önünde aşk ile eğilmekten Secdeye muhabbet ile kapanmaktan Kendisinin acizliğini ve basitliğini Senin de güçlülüğünü ve yücülüğünü itiraf etmekten Kendini alamaz Allah'ım Akıllar seni idrak etmekten Diller seni övmekten Kelimeler seni anlatmaktan aciz kalır Allah'ım Nefis taşımasaydım ve beşeri ihtiyaçlarım olmasaydı her halde yapacağım tek şey olurdu. Huzurunda secdeye kapanmak ve günlerce, aylarca, hatta ömrüm boyunca seni sevdiğimi söyleyerek Allah'ım sana aşığım ya Rabbi, Allah'ım sana aşığım ya Rabbi, Allah'ım sana iman ediyorum, sana aşığım ya Rabbi demekten ve melekler gibi olmaktan başka bir şey olmazdı. Öyle birisi vardı ki dostlar Gençti yine Güzeldi 15 yaşındayken Evet 15 yaşındayken Sevgililer sevgilisine iman etmekle şereflendiğini İbni Hacer'in El-İsabi isimli eserinden Hatırlıyorum Evet dostlar yanlış duymadınız 15 yaşında iman Hazreti Ali de 10 yaşında iman etmemiş miydi Yine Musab bin Meyiller ortada değil mi Aşkın yaşı olur mu Dostlar Belki gençler Aşkı daha da bir safiyetle Aşkı daha bir samimiyetle mi yaşıyor acaba Allah Resulü'nün çevresindekileri Bir bakar mısınız ilk iman edenlere Aşkı galiba Aşkı destanlaştıran Safiyet ve samimiyetleriyle Dilleriyle değil de Lisanı halleriyle en güzel şekilde ortaya koyan, samimiyetleri, ihlasları zirvede olanlar, belki kalplerinin paklığından dolayıdır, bilinmez ama, gençlerdi. 15 yaşında Resulullah'a iman etmek şerefiyle şereflenmişti. Tekrarlıyoruz ya, akıl yaşta değil, başta değil, kalptedir diye. Alemler Sultanı'nın bulunduğu mekanda bulunduğu için, Alemler Sultanı'nın Allah'ın lütfunu, son mesajını insanlara ileteceği mekanda bulunduğu için haberdar olmuştu İslam'dan. Yaşı ufattı belki ama İbrahim Aleyhisselam'ın mağarada Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz üzere ayet-i kerimelerden İbrahim Suresi'nden, Kainat-ı tefekkür ile Rabbisini bulanlardan. Yaşı küçük ama tefekkürle rahmete koşanlardan. Kendisi o yaşta demircilik yapardı aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun dükkanına gider. Onunla görüşürdü. Bu görüşmelerinin neticesinde Alemler Sultanı'nın lezzetli. Tatlı, Aşk, sevgi, hoşgörü, merhamet, kokan, tatlı sözlerinin sonucunda Müslüman olmuştu. Ebedi saadet yolunu tutmuştu. Ne kadar tuhaf. Aşk gönülde durmuyordu. Aşk gönülde durmuyordu. Bütün cüz'ileri kaplıyordu. Öyle olduğu için belki... Ebu Zehler atılıyorduk Kabe'ye. Abdullah bin Mesud atılıyorduk Kabe'ye. Hepsi atılıyorduk Kabe'ye. Hazreti Habap koruyucu sons olmasına rağmen Müslüman olduğunu açıklamaktan çekinmemişti. Düşünüyorduk kainatı. Bu kainat boşu boşuna olabilir mi? Ben şurada bir demirden kılıç yapmak için saatlerce uğraşıyorum da şu kainat kendi kendine nasıl bu şekilde mükemmel bir düzen içerisinde olabilir diye düşünüyordu. Hayır hayır. Dağdan, ormandan getirilen taş ve tahta parçaları ilah olamazdı. Hayır hayır hayır. Hayır. Olamazdı. Bana bu eli ayağı veren, yaşama imkanını veren, bu hediyeleri bana sunan bunlar olamazdı. Ceynat bu kadar ortadayken akıl sahipleri bunları düşünmeden nasıl yaşayabilirlerdi? Çekinmemişti o yüzden. Aşk ile la ilahe illallah Muhammedur Resulullah." demişti. Kureyşli müşrikler onun İslam'a girdiğini duyunca ona işkence ve eziyet etmeye başlamışlardı çıplak vücuduna demir gömlek giydirip, en sıcak günde, da vücudunun sırt etinin yağı eritilircesine, güneş altında tutulduğu da olurdu. Güneşten kızgın hale gelmiş, ateşle kızdırılmış olan taşa, çıplak sırtı bastırıldığı halde, söylemek istedikleri küfrü gerektiren sözleri, o söylemez. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah Rasulullah derdi. Müşrikler hırslarından deliye dönerdi. Daha fazla ezet yapmaya başlamış başlıyorlardı. Bir keresini yakalamışlardı. Soyu verdiler onu. Düz bir yerde yaktıkları ateşin içine sırt üstü yatırmışlardı. İçlerinden birisi ayağı ile onun göğsünün üzerine basıp ateş sönünceye kadar kendisini o halde tutmuştu. Yıllar geçtiği halde bile Habbab'ın sırtındaki yanıkların izleri alacaları kaybolmamıştı. Evet bu kişi aşk eri Habbab'tı. 15 yaşında iman eden aşkını ishar edip küfre göğüs geren ve tüm kainata la ilahe illallah diye kelime-i tayyibeyi haykıran kainat temizlensin için gönüller paklansın için kainat aşka gark olsun için haykırıp işkancılara göğüs geren Habapt ve görecektiniz. Hz Ömer halifeliği sırasında Habbab'a müşriklerden çektiği iskenceyi soracaktı. Habbab diyecekti. Ey müminlerin emiri! Müşriklerin bana yaptığı iskenceyi soruyorsunuz öyle mi? O zaman bakın sırtıma diyecekti. Hazreti Ömer baktığı zaman gözyaşlarını tutamayacaktı. Doğrusu ben insan sırtının bugünkü gibisini hiç görmemiştim ey Habbap. Habbap tebessüm edecekti. Benim için bir ateş yakmışlardı da ben onun üzerine sürüklenip atılmıştım. O ateşi ancak benim sırt etimin yağı söndürmüştü. Zalim müşrik kadın Ümmü Enmar Himayesinde olan Hazreti Abbab'ın Müslüman olduğunu öğrenince Şaşkına dönmüştü Ona göre olacak bir şey değildi Şirk ve küfür kirleriyle Kalbi simsiyah olmuş Basireti körelmiş bu kişi Abbab'ın kalbindeki iman nurunu Nereden görebilecekti Aşktan bir haber olan Rahmetten bir haber olan Nereden anlasındı? Aşk dille anlatılır mıydı? Anlatılmadığı için habbab aşkı anlatmıyor, yaşıyordu. Hz. Habbap radiyallahu Kalbindeki iman nuruyla Başı dağlanmasına rağmen Dışta bedeni yakılıyordu ama içte iman ateşi Alev alev kabarıyordu Fakat bilmeyen Nereden bilisindi değil mi? Gönlünde ve kalpte olup bitenlerden o zalimlerin haberi yoktu. Aslında onlar vazgeçireceğiz diye uğraşırlarken devamlı teşvik ettiklerinin farkında değillerdi. Habbab'ın vücudu yandıkça çünkü kalbi aşk ile bir başka kavruluyordu. Çünkü aşk üfürülmekle söndürülecek bir ateş değil, daha da fazla Yanan bir ateşti. Tabi bu eziyetler ümmetinden birisinin saçını rüzgar sert esse, bütün vücudu. Tir, tir, titreyen alemlerin rahmet nebisi sevgililer sevgilisi ve selamı çok incitiyordu Törbe suresi 128. ayette ümmetine merhameti ümmetine rahmeti anlatılan rahmet peygamberi Hazreti Abbab yanına gelmişti bir gün ve Hazreti Abbab yanına geldiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam elini kaldıracaktı Allah'ım Sana olan aşkından Sana olan imanından Sana koşarken Ayağına çelme takmaya çalışan Şu zalim kişilerin Şu sana aşık Genç delikanlıya Yaptıklarının haberdarısın Ona yardım et ya Rabbi Ona yardım et ya Rabbi ''Bunlar benim ümmetimdir. Bunlar benim canımdır ya Rabbi. Onlara yardım et. Ona da yardım et. O seni seviyor. Seni seviyor. Sana aşık olduğu için, kainata sırf dönüp sana koştuğu için, sırf her şey bir yana. Allah'ım sana koşuyorum. Allah'ım sana öneriyorum.'' sensin bana hayat hediyesini sunan, sensin bana rahmet hediyesini sunan deyip sana yöneldiği için eziyetlere uğrayan, bu genç delikanlı Habbaba yardım et diyordu. Alemler Sultan'ın duası, tüm kainatta yankı buluyordu. Çünkü Resulullah elini kaldırdın mı, kainat titrerdi. O elini kaldıracak olsaydı, kainat titredecekti. Bunun üzerine ünlü Enmar ilahi tecelli ile baş ağrısına tutuldu. Öyle şiddetli bir baş ağrısıydı ki baş ağrısından inleyip duruyordu gece gündüz. Nice sonra bu ağrıdan kurtulması için başının Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın başını taşladığı gibi taş dağladığı gibi dağlanmasının gerektiğini söylediler. Adaleti ilahi tecelliyi bulmuştu. Daha dünyadayken. Bu sefer Hazreti Habbab İmmü Enmar'ın bir zat kendi isteğiyle onun başını dağılıyordu. Çünkü Allah İlahi tecelliyi Dünyada da ahirette de Yapacaktı Hani derler ya Zalimin zulmü varsa Aşık olanın Rabbi vardı Her geçen gün Kalbinde iman meşalesi yanan, iman devlet ve nimetine kavuşanların sayısı artıyordu. Müşrikler ister istemez bu işi ciddiye almak zorunda kalmışlardı. Habbab'a daha fazla işkence etmeye başlamışlardı. Vuruyorlardı, dövüyorlardı, yaralıyorlardı. İşkence üzerine işkence yapıyorlardı. Bütün bunlara rağmen Hazreti Habab imanından, Allah ve Rasulünün sevgisinden zerre kadar taviz vermiyordu. Her an onların sevgisiyle yaşıyordu. Fakat eziyet ve işkenceler de son haddine varmıştı. Bütün bu acıları canından daha çok sevdiği resul Ekrem'e arz edip ''Canım sana feda olsun ya Resulallah, çektiğimiz bu işkencelerden kurtulmamız için dua buyurur musunuz?'' diyordu da alemlerin sultanı mesajını sunuyordu Allah'ın lütfüyle. Sizden önce, sizden önceki ümmetler İçinde öyle kimseler vardı ki demir tarakla derileri, etleri soyulup kazınırdı da bu işkence yine onları inançlarından, dinlerinden döndüremezdi. Testeriyle tepelerinden ikiye bölünürdü de yine bu işkenciler onları dinlerinden geri çeviremezdi. Ey sevgili ümmetim Allah elbette bu İslamiyeti tamamlayacak bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki hayvanına binip Sanadan Hadramut'a kadar tek başına giden bir kimse Allahu Teala'dan başka kimseden korkmayacak. Koyunları hakkında da kurt saldırmasından başka hiçbir endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Mesaj buydu. Fakat siz acele ediyorsunuz. Fakat siz acele ediyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam Habbab'ın sırtına okuşamıştı. Dua buyurmuşlardı. Efendimizin ruhlara gıda ve şifa olan bu latif, güzel sözleri Hz. Habbab'ın bütün acılarını bir anda silivermişti. Allah'ın en nuru tecellisi ve du tecellisi da o kadar vardı ki Hz. Ali'nin dediği gibi onun yanına gidip onu görmek bir saniyecik sohbetinde bulunmak bile insanın bütün dertlerini bir anda gideriveriyordu. Hz. Habbab her türlü tehlikeye rağmen Müslümanlığını açığa vurdu çekinmediği gibi Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlar öğretip okutmak için de bütün işkencelere katlanıyordu. Rahmete yeter ki insanlar ulaşsındı. Yeter ki kimse rahmetten geri kalmasındı efendimiz Aleyhissalatu vesselam yeni Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretme vazifesini Habbab bin Eret Hazretlerine vermişti. Taha suresinin nazir olduğu sıralardaydı. Hz. Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile kocası Sa'id radıyallahu anhuma Taha suresini yazdırıp Habbab bin Eret radıyallahu anhu evlerine getirmişler, okuyorlardı. Fakat bu sırada dışarıda başka şeyler oluyor. Şiddet, öfke ve kinin bir sesi geliyordu. Hazreti Ömer dışarıdaydı. Ömer bin Hattab. Hemen henüz Müslüman olmamıştı. Müslümanlar gün geçtikçe kuvvetleniyordu. Hele Hazreti Hamza'nın Müslüman olması Kureyş'in ileri gelenlerini çileden çıkarmıştı. Ebu Cehil, Amr bin Hişam, bu işin önüne geçmek için tek çarenin sevgililer sevgilisi aleyhissalatü vesselamın öldürülmesinden başka çare olmadığı görüşünü ortaya atmıştı. Ömer bin Hattab kılıcını çekmiş, öldürmek için gittiği yolda dirilmek ile karşılaşacağını bilmeden yola düşmüştü. Yolda kız kardeşiyle kocasının Müslüman olduğunu öğrenince ondan evine gitmişti. Ömer bin Hattab Habbab'ın onu gelince Habbab gizlenmişti. Ömer bin Hattab'ın kalbinde iman nurunun parladığını gösteren sözler duyulunca Habbab radıyallahu anh gizlendiği yerden çıkıp tekbir getirerek Allahu ekber ya Ömer müjde sana Müjde sana ey Ömer Öldürmek için kapısına gittiğin Zatın duasıyla dirili veriyorsun bugün Hazret Ömer şaşıracaktı da Dün Resulullah dedi ki Diyecekti Habbab Ya Rabbi Bu düğünü iki Ömer'den biriyle Yani Ebu Cehil Amr bin Hişam Ve Ömer bin Hattab'dan birisiyle şey, Kuvvetlendir buyuracaktı Bu devlet Bu nimet bu saadet sana nasip oldu diyecekti Ömer radıyallahu anh'a. Bu nimetti. Lütuftu. Her kişinin değil. Her kişilerin nasibiydi. Ve Resulullah'ın huzuruna giderek Ömer bin Hattab da Hazreti Ömer olmuştu. Kelime-i şahadetle, Hazreti Ömer daima mahabbaba sevgi ve hürmet gösterirdi bu yüzden. Hatta halifeliği sırasında kendi yerine bile oturturmuştu. İslam, insanları kölelikten sultanlığa, dertlerden devaya, hastalıklardan şifaya, borçlulardan edaya, huzursuzluktan huzura götüren yegane çıkış kapısıydı. Allah bu dini o yüzden göndermiş, bu dini o yüzden insanlara ikram buyurmuş ve seçmişti. Ne buyuruyor Rabbimiz Mahide Suresinin 3. ayetinde? Bu dini sizin için seçtim. Evet. Bu din bizim için seçilmiş en güzel hediyeydi. Dostlar. Sevdiğinizde, Sevdiklerinize Hediye alacağınız zaman ne yaparsınız? Bakarsınız. Elinizdeki en güzel şeyi seçersiniz. Ve sevdiklerinize hediye edersiniz. Allah'ımız da Bize Bize en güzel şeyi İslam'ı hediye etti. Habbablar o yüzden koştular. Musablar o yüzden koştular. Ebu Zerler o yüzden koştular. Saadlar, Ubeyde'ler, Eba Bekir, Ömer'ler, Osman Ali'ler o yüzden aşka koştular. Hiçbir kazadan Hiçbir cihattan ayrılmayan Hazreti Habbab bin Eret, Hazreti Ömer zamanında, sonra da Hazreti Osman zamanında da muhaber katılmış ve netice olarak 63 yaşında, gözlerinden akan tatlı gözyaşlarıyla, Vecir Suresinin son ayetlerinin müjdesiyle, ne kadar da güzel sevgiliye ve dostlara kavuşmak sözcükleriyle, Resulullah'a ve dostlara kavuşmak ne kadar güzel sözleriyle bu dünyadan göç verdi. Kazandı, gitti. Galak suresindeki oku ayetince Kainatı kok okuyup Kainat kitabını okuyup Rahmete koşanlara Aşkı yaşayanlara Ne mutlu Ve aşkı yaşayıp Aşkı yaşatma uğruna Yaşı 15 de olsa gibi 40'ın üzerinde olsa da Ebu Bekirler gibi Aşka koşanlara Dünyada rahmeti yaşayıp Aşk destanını yazıp Son anında, kazandım gitti deyip, Dünyada nefs Mekkesinden gönül medinesine, Öldükten sonra da, dünyadan cennete, Hicret edebilenlere, ne mutlu. Selam olsun, bu aşk erlerine, Selam olsun bu aşk erlerinin, Öğreticisi, muallimleri, Kendilerinin örnek, rehber, sevgili, arkadaş, dost gördükleri,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 Aşk yolu İslam'dan ayırmasın efendim. Rabbime emanet olunuz.